sunuşlarımı işte programladığım bir sunuş ıı, dizisi var seminer e, boyunca e, sürecek olan e, bu e, çerçeve içerisinde istediğiniz anda kesip fikrinizi söyleyebilirsiniz bir katkınız varsa e, bunu esirgemeyin hatta mutlaka yapın e, bazı durumlarda bu e, Anlaşılması oldukça zor mefhumlara girmek zorunda e, kalabiliriz. O e, çerçevede benim konuşmamı ağırlaştırmaya çalışın. Yani müdahalenizle e, daha anlaşılır olması için. Çünkü adım adım kuracağımız bir çerçeve e, olacak. E, giriş yapmamamın e, nedeni de e, yani bütün dönem boyunca bu seminer dizisi içerisinde. Ee, bunun tam anlamıyla neyi kapsayacağım e, şimdiden söylememin nedeni de zaten bu. Ee, doğrudan doğruya bir genel çerçeve e, çok kısa ee, çizeyim ee, size. Ee, Semire'nin başlığı olarak Aras'la e, sanat ve arzu türünden bir başlık ee, ve bağlacını pek sevmeme karşın ee, öyle bağladık. Ee, arzu ya da dizay ya da istek artık e, tercihen e, hangisini kullanırsanız e, bilmiyorum. Başlığın içerisine girmesinin nedeni, yani, tazlığın içerisine girmesinin e, nedeni arzusuz hiçbir şey yapılamayacak. Hakikatinden. Ee, özellikle beşeri ya da hayvani ya da İtibarsal bile diyebilirim. Ee, arzu gerçekten yaşamın temel unsuru, elemanı gibi ee, görünüyor. Neredeyse özü gibi ee, görünüyor. Kuşkusuz sanatsal üretimde bunun dışında asla ee, düşünlenmez. Bilimsel üretim bunun dışında asla ee, düşünlenmez felsefi üretim. Şu anda buraya gelişiniz ee, mecbur olanlar da dahil olmak üzere ee, başlığı böylece açıklayabilirim. yani ee, size ee, ve bu süreç içerisinde yalnızca sanattan bahsedecek değiliz ee, elbette ağırlıkla felsefi, tarihsel, sosyolojik bir konuşmamız ee, gidecek yani değişik alanlarında. Ee, konunun dolaşacağız. Bazı temel mefhumları önümüzde işte kırılma noktaları gibi tartışmayı düşünüyorum. 3-4 temel mefhum var aklımda. Yıl sonuna kadar değişik veçeleriyle tartışacağımız. Basitleştirerek söylersem benim kendi çalışmalarım açısından da İngilizce sociology of effects diyebileceğiniz yani bir tür duygulanışlar, afektler e, sosyalizm çerçevesinde e, tartışacağız. E, ama tartışacağımız şey e, içerik e, sanattan felsefi kavramların e, çerçevesine kadar oldukça geniş bir e, alanı e, içerecek. Hatta e, yer yer size zor gelebilecek bazı bilimsel konseptlere bile e, girmek zorunda kalacağız. E, bir de şunu düşünmenizi istiyorum. E, her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. E, anlamak yalnızca e, dünyaya ilişkimizin bir düzeyinden ibaret. Tümü değil. Yani e, bu şeyde bile öyle felsefede bilimde bile böyle bir şey iki bilim adamı karşı karşıya geldiğinde tamam. genelde birbirlerini anlamazlar böyle bir filozofla bir sanatçı birbirlerini anlamazlar zorunda da değildirler zaten çok farklı etkilenme türleri vardır zaten konumuzda afetler yani bu etkilenmelerin biçimini tartışacağız evet, bütün örneklerimiz günlük hayattan olacak çünkü günlük hayatın dışında herhangi bir örnek tırnak içerisinde söylüyorum hiç kimse söyleyemez sanırım verilebilen bütün örnekler ister bilimde ister şeyde günlük hayatta olağan hayattadır ya, tartışmamızın genel çerçevesi bu kurallar ee, üzerinde ee, işleyecek. Kurallar yaptırımcı kurallar değil. Dediğim gibi istediğiniz zaman kesip fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ee, Saçmaladığımda durdurabilirsiniz. Ee, doğrudan doğruya ben ilk... Ee, tartışma mefhumunu ortaya atmak istiyorum. İlk tartışmak istediğim mefhum bakış açısı dediğimiz şey nedir bakış açısı? Diyelim ki işte bir siyaset meydanı gibi bir ya da Ayşe Hanım'ın programı gibi bir yere bilir kişiler çağrıldı ya da Olağan hayattan kişiler çağrıldı ve görüşleri soruluyor bunlara. Ee, orada işleyen tuhaf bir mekanizma vardır. Aras daha iyi bilir ee, bu tür meseleleri. E, televizyonun işleyişi üzerine bir e, tezi vardı. Ee, Aras'ın e, bir çalışması vardı. Ama orada dikkat çekmek istediğim... E, Belli bir nokta var. Ee, öyle bir yerde görüşünüzü beyan ettiğiniz anda e, söz gelimi işte İslam meselesi üzerine bir konuşma açılmış Yaşar Muğri Öztürk ee, çağrılmış bir İslam bilim yorumu yapıyordu. Yani, İslam'ın bilimsel e, yorumu. Karşı taraftan başka birisi çıkıyor ve e, basitçe e, kendi görüşünü işte Tanrı'nın varlığı yokluğu hususunda kendi görüşünü beyan ediyor. Şimdi burada yine karşı taraftan herhangi birisinin çıkıp e, senin görüşün beni hiç ilgilendirmez deme e, hakkı ve olanağı vardır. E, görüş öyle bir mekanizmadır ki görüşlerin. Beyanı, bir bakış açısının görüş formunda e, beyan edilmesi gerçekten bir tuzaktır. E, özellikle kamu o, sal, alan kuramları falan filan bu konulardaki şeyleri e, okuyanlar o eksikliği belki içerisinden e, fark etmiş olanlar e, vardır. E, benim görüşler toplumu konusundaki Genel görüşüm bakış açısı mefhumunun asla bir perspektifin iletilmesi bir bakış perspektifinin iletilmesi bir görüşün beyan edilmesi türünden neviinden bir şey olmadığı daha derinde bir mekanizmanın işlerlikte ve yürürlükte olduğunu düşünmemiz gerekir. Ee, sanıyorum önce e, bakış açısı mefhulunun ortaya çıktığı çok tuhaf ee, birkaç yerden e, den vuracağım ee, Alman düşünürü Haydager'in bir e, gözlemi vardı bu ee, dünyayı ve hayatı gözlemleme konusundaydı evet Dediğine göre Aristo gibi bir adam işte bir deniz yumuşakçasını alıp muhafazasından çıkarıp yani kabuğundan çıkarıp incelediğinde gerçek hayatı gözlemleyebiliyordu henüz diyor. Haydi gör. Ne demekti gerçek hayatı gözlemlemek? Yani kurduğu şey bir laboratuvar değildi demek istiyor. adamın. Gerçek hayatta gözlemlemek demek. Doğal bir varlığı gerçek hayat içinde gözlemlemek demek. Onu okyanusta da yaşarken incelemek, görebilmek demektir. Yani canlı görebilmek, yaşadığı gibi görebilmek demektir. Modern bilim bunu yapmıyor mu? Yapıyor. Ama aile gene söylemek istediği başka bir şey var. Modern bilimin laboratuvar koşulları diye bir şey e, yaratmış olmazsa. E, ve insan bilimleri, beşeri bilimler de bu laboratuvar koşullarından çok uzakta e, değiller. Toplumu laboratuvar olarak kullanan e, iktidar mekanizmalarında da e, çok tanıdık. Yani, e, tarih içerisinde. Sosyolojik bir incelemeyi, bir kent urbanizationı incelen yani incelemesini pekala bir tür laboratuvarda yapılan bir deneye benzetebilirsiniz. Tek bir fark belki var, o laboratuvarın içinde yaşıyoruz. Yani bilim adamının kendisi de yani yaşıyor. Haydi gelin söylemek istediği biraz bundan birazcık daha derin bir meseleydi. Modern bilimin e, kuruluşu, hayat içerisindeki bir akışı e, gözlemlemeyi ilki olmaktan çıkarmıştır. Yani e, okyanustayken canlı olan bir yumuşakçayı Aristo çıkarıp inceleyip yerine bırakabilirdi. E, ya da karaya vurmuş Ölmekte olan bir yumuşakçının ölümünü inceleyebiliyorlar. Ölüm orada hayatın bir vakası olarak vardı. O varlıkla ilişki laboratuvar koşulları dediğimiz çerçevedeki ilişkiden çok farklıdır. Dikkat ederseniz laboratuvar koşulları dediğimiz tümüyle bir soyut mekanizmalar bir cet bağımsız ve bağımlı değişkenlerin önceden belirlenmesi bir dizi test bunun etrafında bir örneklem seçilmesi bu çerçeve içerisinde doğrudan gözlem yoluyla yapılan ya da deney yoluyla yapılan bir test süreci bu belki Haydager'den sonra bir adım daha atıp <gülüyor> bu uh, düşüncesini daha da geliştirmem verimli kılma şansımız uh, olabilir. Şöyle bir şey uh, uh, uh, var hatırımda. Şu ünlü Pavlov'u bilirsiniz herhalde. Köpekler üzerine. Koşullu refleks. Uh, deneylerini yapan yüz yıl. Uh, ...bir tür günah tabii tabi... E, ...pozitivist bilim... E, ...anlayışının bir... ...timsali olarak... ...görülür... E, ...ama bazı yazılarla... ...baktığımı hatırlıyorum... ...hiç de öyle bir adam değil... E, ...pozitivist bilim... E, ...sembollerinden... ...birisi... ...bilimsel duygusuzluğun... E, ...sembollerinden birisi değil... E, bir yerde çok ince bir e, sözü geçiyor yanılmıyorsam. E, şöyle bir şey diyor. Sanır mısınız ki e, benim bu birinci ve ikinci işaretleşme sistemleri yani e, dildeki göstergesel koşullanma ile, e, dildeki ikinci yani insan diline benzer koşullanma, göstergeler sistemine dayalı, sembolik sisteme dayalı, ee, dil düzeyi arasındaki ayrıma ilişkin olarak e, yaptığım e, bu deneyler köpekler üzerinedir. Öyle bir şey değil. diyor. E, deney insan üzerinedir diyor. E, yapılan deney çünkü e, bu ikincil işaretleşme sistemine dil ve dili anlama süreçlerine sahip olup olmadığını asla bilemeyeceğimiz. Bu, koş, bu koşullanmaların e, herhangi bir öznellik söz konusu değilse, ki bunun hiçbir işareti yok köpekte. Öznellik dediğimiz şeyin hiçbir işareti yok, bunu ileride göreceğiz. E, köpek konusunda değil, insan konusunda da. göreceğiz. Bütün bu deney süreci neden insan üstündedir? Çünkü ben burada dil üzerine bir araştırma <gülüyor> yapıyorum. İnsan dil üzerine bir araştırma yapıyorum. Köpekte eksik olan bir şeyi göstermeye çalışıyorum. Köpekten alamadığım bir cevabı insandan aldığım bir sistem var ve bizim bu sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bunlara kültür diyoruz. Dolayısıyla Pavlov'un araştırmasının köpekler üzerine değil, insanlar üzerine olduğu anlaşılıyor. Başka bir değişle laboratuvar koşulları bile olsa test edilen şey spesimen olarak köpek değil. Test edelim bizzat. Kendisi. Doğrudan doğruya o klasik hermeneutik meselelerine, anlama problemine falan filan girmeyin. Baştan e, söylediğim gibi anlama yalnızca bir düzeydir bizim yaşamımızın. Bir tabloyu e, gördüğümde onunla bir ilişki kurmak için coşkusal bir ilişki, estetik bir ilişki, bir sevinç, bir e, haz e, ilişkisi herhalde tabloyu anlamandan önce gelir. Yani ee, <gülüyor> ayrıca hermenötikçilerin bu anlama problemini esas problem e, e, haline getirmelerinde de pek e, benimsemek zor benim açımdan. E, bu aynen he, her şeyi bir iletişim problemine hapırmasını falan yaptığı gibi. Daha doğrusu medyanın yaptığı gibi. Medyatik süreçlerin e, yaptığı gibi. Bununla aynı şey gibi. E, geliyor bana. Neyse Haydager'den başladık şeyle. Devam ettik Pavlov'la. Devam ettik. O kadar kasvetli yerlerde dolaşmayacağız. Merhaba. E, Etmeyin. Sadece bir e, giriş olarak bir bilimcinin pekala çalışma sürecinin, üretim verme sürecinin bizzat kendi zihinsel araçlarını, düşünsel aygıtını test etmek üzerine işlediğini göstermek istedim. Peki bir yumuşakçayı laboratuvar koşullarına koyduğunuzda onu mu inceliyorsunuz acaba yoksa çizelgelerini mi? Size? zelgelerinizi mi inceliyorsunuz kurduğunuz davranışın kayıtlarını mı inceliyorsunuz teoriye varlığa mı yöneliyor canlı varlıklara mı yöneliyor yoksa bir zihinsel konstrüksiyona mı yöneliyor şimdiye kadar tartıştıklarımız herhalde bu ikincisinin daha geçerli olduğunu gösteriyor. Ama e, daha da derin e, boyutta Haydegerden aldığımız bu noktaya sanki Pavlovcu şartında e, eklenmesiyle sonun daha da derinleştiği bir boyuta giriyoruz. Çünkü e, artık bir bakış açısı problemiyle e, karşılaşıyoruz. Bir algılama problemiyle e, karşılaşıyoruz ve bir tür bir yönelim sorunuyla karşılaşıyoruz. Açık ki köpeğin bakış açısı nedir diye bir soru kendimize soramayız. Bu çerçeve içerisinde. Böyle bir derdimiz de yok. Ama onun sezgilerinden falan filan bahsedebiliriz. O sezgiler bizde bulunduğu ölçekte tabi. <gülüyor> Bu bakış açısının mefhumunu ortaya atışımın nedeni felsefe tarihi içerisinde ve bilimler tarihi içerisinde ve esas konumuz olan sanatın tarihi içerisinde bu bakış açısı mefhumu etrafında, salt teorik olmayan, yani bu pratiklere ilişkin bir tarihin tarih yazımının söylediği değil, bizzat bu pratiklerin, felsefenin, bilimin ve sanatın içinde verilen ürünlerde bir bakış açısı probleminin ortaya çıkışı ve bu bakış açısı problemini biraz önce söylediğim gibi hermenötik bir düşünceyle bir anlama ya da hermenötiğin ötesinde daha modern bir çerçevede bir iletişim problemi e, olarak ortaya koyduğumuzda iletişim neviinden temalarla tartıştığımızda pek bir sonuca e, varabileceğimizi e, sanmıyorum. Sözgelerimi e, Gadamer gibi birisi e, için Yaşanmış deneyim, yani deneyden farklı anlamda tabii, deneyim. Ee, isterseniz öyle e, düşleyin, isterseniz sayıltılarınızı daha bilimsel, habermasın falan filan e, yaptığı gibi daha bilimsel zeminlere, sosyolojik zeminlere oturtmaya e, çalışın. Anlamanın bizzat kendisi... E, her zaman bir ufkun ötesinde kalıyor, uzağında ee, kalıyor. Çünkü e, yalnızca anlamak varoluşun boyutlarından yalnızca birisi olmakla e, kalmıyor. E, kendi dışındaki e, afekt düzeylerinin, işte haz ve acı duyma, arzulama, coşku, tutku, bu tür düzeylerin, estetik afeklerin e, ne üstünde ne de altında. E, bunu bir iddia olarak söylüyorum. E, çünkü e, gidersiniz eski e, Yunan'a ve e, Nietzsche'nin, Tragetya'nın doğuşu metniyle. E, anahtar metin olarak okumaya kalkarsanız orada e, neden duyulur dünyanın belli bir noktadan sonra aşağılanmaya başladığın tarihi olarak. Tragedya'nın çözülüşünü, ölümünü, e, poetik bir varoluş biçiminin e, ölümünü anlattığını e, görürsünüz. Anlattığı da şöyle bir meseldir e, işin aslında. E, Tragedya'yı ee, Dionysosçu bir esrime kendinden geçme entoksikasyon olarak e, dolayısızca e, tanımladıktan sonra duyulur dünyanın afektler dünyasının bir işi olarak e, tanımladıktan ve bunu temel estetik kategorilerine getirdikten sonra apolloncu kutupla yani rüya ve biçime dayalı Spektra dayalı kutbun karşısındaki esrimeye dayalı, sarhoşluğa dayalı bir kutup olarak koyduktan sonra bunların ikisi arasında bir mücadelenin doğduğunu anlatmaya başlar. Tragetya'nın güçlü dönemi işte Aiskiloslar, Kısmen Sofokles ve pek az oranda Evripides. Çünkü e, Nietzsche'nin e, bir tür alter egosu olan Sokrates tarafından e, esir alınmıştır e, Euripides. Euripides'in sesinde e, tragedya sahnesine e, girmekten geri kalmamıştır işte e, Sokrates. Çünkü Sokrates'in bütün derdi bir şeyin güzel olması için, ya da iyi olması için önce bilinebilir olması, noetik olması, İngilizce söylersem intelligible olması, anlaşılabilir, aktarılabilir, öğretilebilir olması ee, gerekir. Sokrates'in ön yargısı buydu ve tragedian yani çöküşü de zaten bununla ee, gerçekleşiyor. Trajikin ölümü dediği şeyden Nietzsche'nin bunu ayırt etmelisiniz. Trajikin ölümü tümüyle modern bir olaydır. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Kısacası tragetya dediğimiz bir disiplin ölümüyle trajik yaşantı biçiminin yok oluşunu yani hayatın bir düzlenmesini, hayatın alımının yerine bir tür orta sınıf varoluş bulmalarının alışını bu trajik yaşantı biçimi ölümüdür şimdi köpeğe dönersek yine yine de onun bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz ya da varsayabiliriz sanırım herhalde anlama türünden bir bakış açısı değil bu daha heterojen bir sürü afektten oluşan başka bir deyişle belirli sayıda afekte oluşan belki insanınki kadar karmaşık görünmeyen çoğul olabilen bir sürü bakış açısı olduğunu görürüz bir yemeğe bakış bir ...manzarayı seyretiş... ...haz, acı, elem, keder... bütün şeyleri duyduğunu biliyoruz. Bir köpeğin ya da bir zevk... Bir ...yemek manzarası... ...tarsında. Hayatla ilişkinin... ...diyebiliriz sanırım... ...insandan hiç geri kalmayan temel birimi gibi bir şey hesaplamak e, istersek onların, bu birimin afeklerden başka bir şey e, olmadığını söyleyebilirim. E, bir duygulanış ve bir etkilenme yaşayan varlığın e, canlılığının temel e, kanıtı gibi e, görünüyor. Bu saptamayı önce Spinoza'ya sonra bildiğimiz gibi Nietzsche'ye borçluyuz. Yani e, bilmeye şu tür ironik bir ayrıcalık tanıyarak e, e, bunu vurguladığı bir e, pasaj hatırlıyorum. E, bilmeyi en güçlü afektim ya da tutkum kurmaya e, hayatım boyunca uğraştım türünden bir... E, Sözü var. Bu meselenin peki bu afetler meselesinin bakış açıları problemiyle ilişkisi nedir? Buna farklı düzeylerde bundan sonraki seminer çerçevesinde nüfuz etmeye çalışacağız. Şimdilik şöyle bir şey söyleyeyim. Adım adım ilerlemeliyiz. Çünkü önce problem bazı dönemlerde sanki e, felsefi olarak ciddi bir sorun haline gelmiş bakış açıları e, problemi çünkü eninde sonunda e, insanlar toplumsal varlıklar olarak ya da politik varlıklar olarak e, görüş farklılıklarıyla karşı karşıya geliyorlar ve bir tür relativizm sorunu tür görevlilik e, sorunu e, ortaya çıkıyor. Bakış açısı problemini doğrudan doğruya çağıran ve e, insanlara felsefi düzeyde politik düzeyde sağlam zeminler e, aratan e, tarihsel süreçlerde bahsediyorum. Ben bu şeyleri genelde e, yalnızca felsefe alanında değil ya da siyasal yapılar alanında değil, bilimsel alanda, estetik alanda, sanat alanında hep sıçramalar, arsiyat sıçramalar biçiminde görebileceğimizi. bir Yepyeni bir kavramın ortaya çıkışı gibi değil. Her zaman var olan bir kavramın çok farklı politik göndermelere, felsefi göndermelere, ahlaki göndermelere sahip olmaya başladığı anlar diye ee, görüyorum. Ee, Hayda yaptığı ilk tespiti e, hatırlayın. Bir bakış açısı farkı söz konusu olan gözlemci olarak Aristo ile e, incelemeci laboratuvarında çalışan modern e, bilimci e, ayıran e, süreci. E, Kuşkusuz bir dizi tarihsel sürece bağlamak zorundayız. Bu tabii modern bilimin ortaya çıkışıdır Rönesans sonrası. Ama Rönesans sonrasını böyle genel bir ruh hali diye değerlendirmek de tehlikeli olur. Çoğu toplumsal düzen Orta Çağ'dakinden pek farklı olmasa bile tümüyle farklı yepyeni bir e, dünyaya ilgi biçimini ya da dünyayı yaşama e, biçimini, dünyayı bilme biçiminin e, önemli bir değişikliğe uğradığını e, görüyoruz. <gülüyor> Bu ilk boyut. Oldukça genel bir boyut ve Heidegger'in e, saptadığı duruma tekabül ediyor en geniş anlamıyla diyebilirim ki antik ya da klasik düşüncenin esas olarak ortaya ortadan kaybolduğu ve modern düşüncenin ortaya çıktığı tarihsel gelişim önce Rönesans'ın bilimsel devrimleriyle başladı ardından Descartes'in ve Kant'ın işte Metafizik diyebileceğimiz niteliktedir. Metafiziğin içerisinde yapılmış. Ha. Ha. Devrimleri söz konusu. Çünkü antik çağın şöyle bir dünyaya bakış tarzı var. Bu ha, Özellikle estetik sorunlarını tartıştığımızda faydalı olacak bunu anlamamız. Ha. Belki biraz zorlanarak anlatacağım. Böyle bir şeyi. Antik çağda... Ha, Yunanların düşüncesinde fuzis, yani bir akış var, varlıklar akıyorlar. Ee, zaman bu akışa boyun eğiyor, bu akışın ilkesine boyun eğiyor. Onun bir görünümü zaman, bir e, tanrısal bir akışın, bir kader gibi ilerleyen bir e, akışın dış görünümü. Bu süreç tabi Kant'la birlikte tam tersine dönecektir. Bunu tartışacağız. ileride zaten. Ama bu akış içerisinde varlıklar ne yapıyor? Sorun varlıkların ne yaptığını düşünmeye geldiğinde Antik Yunanlı estetik bir düşünceye başvuruyor. Esteziz. Yani duyumsanabilir şeylerin e, ikinciliği bilinebilir şeylere göre, aşkın ve bilinebilir şeylere göre, özlere göre ikinciliği Bunu e, zor açıklayabileceğimi e, söyledim, lütfen kesin eğer e, anlamadığınız bir yer olursa çünkü daha sonraki safhalarda yürüteceği biz tartışmalar çok sıkıcı kılmamak için biraz adım adım gitmek zorundayız. Şöyle bir antik Yunanlı varlıkların aşkın formların ardışıklığından oluştuğunu düşünür. Yani varlıklar bir nevi Pozlar verirler bize. Doğa duruşlar verir bize. Duruş noktaları. İdeal, ayrıcalıklı anları vardır söz gelin, Bir hareketin, bir mekanik hareketin. Bu ayrıcalıklı anların en ayrıcalıklı olanı da vardır. Buna telos diyorlar. Yani hedef, amaç. Bir formun aktüelleşmesi. Aristo'nun işte ünlü formlar öğretisinin en basit anlaşılması. Anlamı budur. Bir ebedi formdan başka bir ebedi forma ha, geçiş. Bu formlar idealdirler elbette. Bunlar arasında varlık değişik pozlar veriyor. Aynen bir dans gibi. Dolayısıyla bütün Yunan estetik anlayışı da ama müziği, dansı nasıl pratik ettikleri de dahil olmak üzere, nasıl mimarilerin ne olduğuyla e, ilgili olmak e, üzere bir formlar öğretisi e, söz konusudur. Ille de felsefede telaffuz edilmiş olması gerekmez. Felsefede kendi hesabına ayrıca bir formlar öğretisi vardır. O da buna boyun eğer. Bu formlar e, düşüncesi, bu biçimler e, düşüncesi aslında bizim modern anlamdaki biçimcilikle alakası olan ee, bir şey değil. Biçimcilik, biçimler dünyası darmadağın olduğu için e, biçimi özlemiyle biçim, e, tutkusuyla e, arzusuyla bir araya e, gelmiş bir süreçti. E, ve belli bir noktadan sonra miadını doldurdu. Tekrar patlak verdiği yerler e, umarım olur. E, bu bir değer yargısı değil. Yani herhangi bir şeyin ölümü pek istediğimiz bir şey olamaz sanırım. O anlamda söylüyorum. Şimdi doğanın pozlar vermesi şöyle bir şey. Müzik nasıl elde edilecektir? Bir teli işte iki bölü üç oranında böldüğünüzde, üç bölü dört oran da bu oranların karşılaştırmasının analog yasını analojisini e, aldığınızda e, beşli klasik e, Yunan şeyi müzik e, skalasını e, elde edersiniz. Bu film bitme meselesi e, biraz zor bir şey. E, bana da hep zor gelmiş. bu meseleyi anlayıp ayırt etmek işte bu <gülüyor> Aristocu Platoncu diyebileceğimiz bu dünya anlayışının bir tür aşkın biçimlerin ardışıklığı üzerine inşa edildiğini söylemeye çalıştım müzikte heykelde oranın ön plana çıkışı söz gelimi bunlar bu biçimler ideal biçimler ve hayatın kendisi bir biçimden başka bir biçime geçiş ikisi arasında bir yerde yaşanıyor iki ideal biçim arasında ee, yaşanıyor hayat yani, fuzes denilen ee, şey Hayat her şeyden önce bir akış ve e, tekrar diyorum bir biçimden başka bir biçime, bir alt biçimden bir üst biçime, bir üst biçimden bir alt biçime. Ariston'un oluş ve bozuluşunu okursanız e, rastlarsanız, bu kitap listesi falan vermiyordu. Tümüyle kendimiz tartışacağız her şeyi. E, ama e, Yüksek bir biç aşkın biçimden, daha kötü bir aşkın biçimi, dikkat edin, o da aşkın bir biçimdir. Yani transandantel bir biçimdir. Ee, geçiş bozuluştur. Bir şeyin bozulması, çözülmesi, dağılması, dağılmaya başlaması, ölmesi. Ee, yaşam ölümden daha üstün bir biçimdir, insani varlık biçim. Böyle tuhaf bir düşünce bu. Böyle tuhaf bir düşünce ha, sistemi ama böyle tuhaf bir düşünce sistemiyle Yunanlılar nereye kadar ilerleyebildikleri herhalde hepiniz biliyorsunuz. Ha, uygarlık ha, olarak. Bizim düşünce sistemimiz daha iyi ya da daha karmaşık değil bence. Böyle bir ha, Yok. Ben işin esasında modern dünyanın bütün kötülüklerine falan filanla rağmen asla böyle bir nostalji ya da relativizm taraftarı değilim. Modern dünyanın biçimini oluşturan, önemli bazı yeniliklere ee, nasıl işareti edeceğimi görüşleriniz zaten o e, anlaşılacaktır önce bir e, benim çok sevdiğim bir adam, Rönesans adamı Rönesans adamları çok hoş adamlardır e, çoğu delidir e, bunların özellikle kepler çok duygusal adamlardır eee Dine inanır gibi görünürler, aslında inanmıyorlardır. Bütün kullandıkları temalar hayata dair ilahi temalardır. İşte İsa, Tanrı, filan mekan. Ama buna karşın bu ilahi temalara ihtiyaçları vardır. Bir tür özgürleşme için ihtiyaçları vardır. Orta çağda hala sürdürülen Aristocu ve Platoncu <gülüyor> biçimlerin artık kaldırılamadığı bir dünyada bunlara ihtiyaçları vardır ve bunu her alanda yapmalıdırlar. O yüzden şu tür portrelerde karşılaşıyorsunuz. İşte Leonardo da Vinci ünlü örnek hem bilimci hem sanatçı hem her şey. Çok ayrıcalıklı bir figür olduğunu da sanmıyorum ben. Leonardo <gülüyor> da München'in. Bence Rönesans'ın en önemli adamı Kepler. Işte. <gülüyor> Kepler çünkü bu aşkın form düşüncesini, orta çağda da süren aşkın form ve doğanın ve dünyanın ve insanın poz verdiği, ee, düşüncesini e, fotoğrafla karıştırmayın. Fotoğraf herhangi bir anın çekilmesidir. Herhangi bir anı ayrıcalıklı kılmanın e, biçimidir. E, geçişin biçimi değildir. E, fotoğraf. E, şöyle bir şey diyebilirim. Kepler'in e, büyük önemi dünya tarihinde ilk kez şöyle bir düşünceyi üretebilmesinde e, yatıyor. E, i̇şte bir <gülüyor> ipin uca, ucuna bir bilye e, bağlayıp bunu çevirirsem bütün bu fızici içerisinde, bütün bu hareket içerisinde e, ayrıcalıklı herhangi bir an yoktur. Evet. Nasıl telaffuz edebileceğimi bilmiyorum ama e, bu şu anlama e, geliyor. E, artık ilgi herhangi anlara, ayrıcalıklı anlara değil, bir hedefe, bir amaca e, gidip oraya varan, ölümüne varan ya da yaşama doğru e, yükselen süreç biçimini, aşkın süreç biçimlerini bir tarafa bırakıp yaşamın içinde içkin olarak bulunan anların herhangi bir birisinin ötekine eş uzaklıkta olduğu yani aynı derde olduğu demek böyle bir düşüncenin üretimini astronomi biliminde keplere borçluyuz kepler olmasa elbette Galilei Olamazdı. Ee, çünkü eğer e, Kepler bütün astronomisini e, şu meseleye daya, dayamış olmasaydı e, bir orbit üzerinde bir e, diyelim yörünge üzerinde orbit yörünge oluyor herhalde değil mi Türkçesi? Bir yörünge üzerinde dönen eee Herhangi bir e, cismin, yani bir yörüngenin ta kendisinin, çünkü bir yörünge üzerinde dönmekte olan cisim yörüngenin ta kendisidir. Aynı zamanda yörünge bir soyutlamadır. O takip ettiği. E, yol, bu kat edişin e, süresiyle, zamanıyla olan, ilişkisini formüle etmek modern astronomiyi kurdu. Galileo modern e, mekaniği kurdu. Modern fiziği e, kurdu. Aynı ilkeyle. Serbest düşmeye bırakılan bir e, cismin. E, bu serbest düşme için kat ettiği e, zaman ile harcadığı e, zaman ile bu serbest düşme sırasında kat edilen yol arasındaki ilişki sorgulatı yani ivme dediğimiz problem ortaya attı. Dikkat ederseniz bütün bunlar herhangi bir anın başka herhangi bir andan ayrıcalıklı olmadığı bir sistemin düşünülmeye başlandığını gösteriyor. Laboratuvar koşullarını bu oluşturacaktır. <gülüyor> Heidegger belki biraz aşağılıyor bu ee, laboratuvar koşullarını felsefi açıdan aşağılamak ee, istiyor. Ciddi problemli sonuçları olduğuna ben de inanıyorum. Ama bu e, insan uğraşısının bir yaratımıdır. Kepler'in, Galileo'nun bir yaratımıdır. Son olarak Descartes'in... Ee, Modern geometriyi nasıl oluşturduğunu e, görüyoruz. Modern geometride e, bildiğiniz gibi hareketli bir çizgi üzerinde, bir eğri üzerinde e, sürekli olarak dolaşmakta olan herhangi bir noktanın bir koordinat ekseni üzerindeki ilişkisinin çoğul hesaplanmalarından oluşuyor. Anlatmak istediğim şöyle e, bir şey işin aslında. E, o ana kadar tabii bu bir anda gerçekleşen bir şey değil. Yani Kopernikus geliyor, sonra Kepler geliyor, bir şeyleri formüle ediyor. Galileo geliyor, Descartes daha sonra e, geliyor. Bunun Kanta kadar yolu var. Yani modernliğin oluşumunun. Modern düşüncenin tam anlamıyla e, eklemlenebilmesini. E, şimdi bütün bu süreç boyunca gerçekleşen tek ve aynı ortak e, hareket biçimine e, dikkat edin. Ayrıcalıklı anların yerine, yani formların anlar oluşturduğu bir düşünce sisteminin yerine, biçimlerin anlar ve pozlar oluşturduğu e, sistemin yerine e, kesitler geçiyor. Yani varlığı Kesitlerle yakalıyorsun. Herhangi bir anda aldığın bir kesit dünyanın imgesini oluşturuyor. Portresini oluşturuyor. Artık sanatta da böyle olacak. Yani Rönesans'ın perspektifi bir kesit almadır. Perspektif o yüzden önem kazanmıştır. Başka bir meseleden dolayı değil. Perspektifi keşfettikleri falan neden keşfettiklerini sorarsanız bu düşünce dönüşümüyle düşüncelerdeki bu dönüşümden bağımsız olarak bunu asla düşünemezsiniz. Pozların yerini kesitlerin aldığına dikkat edin. Süreç içerisinde. Zamansal kesitini? Tabi zaman içerisinde alıyorsunuz kesitleri. Yine bir fuzis var bir akış var Ama bizzat... ...bizzat bu akışın kendisi... E, e, ...bu kesiti oluşturuyor... ...bu kesiti alabiliyor... ...eskiden... E, ...bir poz... ...akıştaki bir durma anıydı... ...bir formdu, bir biçimdi... ...aldığı bir biçim... ...şunu bıraktığımda... ...şu düşme hareketini Aristo şöyle... E, e, ...kavrıyordu bırakılan bir nesne daha üstün bir forma geçiyor, düşüyor. Düşme daha üstün bir formdu. Üstelik bunu desteklemek için çok tuhaf bir yere girer. Aristo metafiziğinde bu düşmeyi anlatırken. Çünkü bazılarının herhalde itirazı olmuştur. Bir düşme hareketine bir bardağa bırakıyorum, parçalanıyor diyelim, cam bir eşyayı bırakıyorum, düşüyor. Düşme niye? daha alt bir durumdan, daha üst bir duruma, daha alt bir pozdan, daha üst bir poza, daha yüksek bir duruma geçişi olsun, onu Empedokles denen adama başvurarak anlatıyor. Çünkü Empedokles, Platoncu bir ideale karşıt olarak şöyle bir şey önermişti. Ee, felsefe yükselerek yapılmaz yani tepeden bakarak e, yapılmaz aksine yerin dibine de, geçmek aynı değerdedir yani alt sınıfa inmek e, kendini azaltmak e, kendine özgü bir soyluluğa e, sahiptir bunu da zaten bir anekdotla, bir metaforla yapıyor. Etna Yanardağ'ına atlamış. İşte efsaneye göre. Öyle bir adamın yaşayıp yaşamadığı da bilinmez. Etna Yanardağ'ına atlayıp atlamadığı da bilinmez. Ama Etna Yanardağ'a vardır ve atlanabilir. O yüzden meselin kendisi önemli. Ne anlattı önemli. Bu düşmeye değer verip vermeyeceğimiz meselesi Antik Yunan düşüncesinde önemli çünkü ayrıcalıkla anlar dediğimiz bir düşünce çerçevesinde düşünüyorlar. Halbuki modern dünya için düşme kalkma pek önemli şeyler değil. Tamamıyla düzleştirilmiş filtrelenerek Homojenleştirilmiş bir düzlem üzerine yerleştiriliyor düşünce. Tek bir plan üzerine atılıyor. Kepler'in başardığı mesele buydu. Bu ayrıcalıklı anların kaybolduğu, yitip gittiği anlamına gelmiyor. Tabii. Ayrıcalıklı anları... ...tümüyle düzleşmiş bu dünyada... ...yeniden oluşturmak gerekiyor bu kez. Eskiden belliydi... ...bunlar aşkın formlardı. Yani... E, ...meleğin İsa'ya yaklaştığı an... ...bir dans öncesi... E, ...resim için... ...bu bir pozdur. Yani poz verilerek... ...oluşur. Bir danstır. Danstaki bir andır. Yani... E, o devrin e, tiyatrosu, çağ tiyatroları hep e, poz verilerek yapılan, pozlar alınarak yapılan bir tür mim üzerine kuruludur. Bir durum vardır. O durumu taklit edersiniz. Mimesi istedikleri, sanatın esas temel e, kategorisi, aristocu e, kategorisi. Bir formun taklit edilmesidir. Başka bir form altında. Doğa bir e, biçimi ortaya çıkarmıştır. Kendi alanında. Siz ise o biçimi taklit ederek kendi alanınızda başka bir biçimi ortaya çıkarırsınız. Bu analoji dediğimiz ilişki biçimidir. A, B için neyse C, D için odur. Analojinin temel e, e, formülü. Temel matematiksel e, formülü ama aynı zamanda bunun felsefi bir formül olduğunu da dikkat edin ee, yine aynı e, çerçevede şöyle bir e, sorunla da karşılaşmış görünüyor bu modern düşüncenin ilk e, yaratıcılar bu özellikle Descartes'in başına gelmiş bir e, problem bu e, kartın düşüncesi çok basittir, çok yalındır, çok da devrimcidir. Ee, öyle çok ucuz eleştirilmemesi gerekir. Ee, Karteziyen düşünce sistemi falan ee, filan diye. Ee, bu adam bu ayrıcalıklılığı ne olur herhangi bir an bu dünyada yeniden kazansın diye. Etik bir uğraşıya girişmiş bir. Adamcaz, ee, türkertesiyuz. Şöyle bir derdi var ee, adam. Şimdiye kadar bu ideal formlar dünyasında düşünülmeye devam edildikçe, e, mesela insanın tanımı ne tür bir şey oluyordu? Ee, definitio human yani bir insanı tanımladığınızda neydi animal rationale yani oranlayan usa vuran yani akıllı varlık olarak insan insan akıllı hayvandır tam olarak çevirirseniz bu ne demek insan bir hayvandır hayvandan ayrıca farklılığı nedir Düşünüyor olması, akıl sahibi ee, olması. Artık katlanamadı şey Descartes ee, böyle bir e, tanıma. Çünkü e, onun o şu ünlü lafı aslında e, ısrarla mektuplarında e, özellikle hep insan tanımı diye sunduğu bir şeydir ve bunun üzerinde çok ısrarlıdır. Yani dubito ergo cogito ergo sum. Ergo ego sum res extensa. Tam tercümesini şöyle yapabilirsiniz bütününün yani o formülasyonun, cogito formülasyonun. Kuşku duyuyorum. Öyleyse <gülüyor> düşünüyorum. Demek ki varım. Öyleyse ben var olan bir şeyim. Bunu ısrarla insan tanımı diye sunuyor ve öyle savunuyor. Şimdi eskiden insan tanımı nasıl yapılabiliyordu? Bir alan çizersiniz, bir tür, genus yani hayvan türü. Bunun içerisinde bir insan türü, insan cinsi vardır. Bu insan cinsi bu hayvan türünün geriye kalan bütününden herhangi bir e, spesifik farkla, türsel farkla e, ayırt edildiği için ondan ayrı bir genustur. Ona dahildir ama o türün diğer hepsinden e, spesifik olarak farklı bir şeyi vardır. Bu da akıllı olmasın. <gülüyor> bu Platoncu düşüncenin ve Aristocu düşüncenin dayattığı tuhaflıklardan e, birisi. Doğru yanlış problemi değil bu. Ne üretebiliyordu? Yeni bir şey üretemeyen bir düşünce haline e, geldiydi. Bödecart denilen adam rahatsızlık duyanlardan birisiydi. Böyle bir şeyden bu tür bir dünya anlayışıyla e, kavgası olan ama her düzeyde estetik politik felsefi Böyle bir e, adamcağızdı. E, Descartes bununla e, yaptığı şeye dikkat edin. Yalnızca insanın tanımını değiştirmemiştir. Tanımın tanımını da değiştirmiştir. Yani tanımlama biçimini değiştirmiştir. E, düşünüyorum demek ki varım. Böyle tanımı olmaz. E, Klasik düşünce bunu elbette kabul edemedi. Ee, ve o devrim maddeci denen düşünürlerinin ciddi, e, onlar da papazdılar zaten, e, ciddi itirazları e, vardı. Sözgelimi gelimi e, Descartes çıkıştılar. E, bu düşüncede e, o kadar rahat edemeyeceğin laflar var özgelimi sende düşünen pekala bedenin olabilir. Descartes'in derdi asla o değildi. Çok sinirli bir adamdı ve kızarak şöyle cevaplar yazdığını hatırlayabiliyorum. Ben öyle bir şey reddetmiyorum ki. Elbette bedenim düşünüyor olabilir bende. benim içimde, benden içre diye. Ama işte tuhaf bir şey var ki bende. Ben bundan kuşku duyabiliyorum. Siz de kuşku duyuyorsunuz ki karşı kanıtlar getirmeye çalışıyorsunuz. Bana deli diye gülüp geçmiyorsunuz. Beni bir düşünür olarak hala kabul ediyorsunuz ve cevap vermeye çabalıyorsunuz. Şimdi Descartesle birlikte öznellik dediğimiz mesele doğuyor. <gülüyor> Özne değil, öznellik dediğimiz mesele. Descartes'in bütün düşüncesi şunu e, getiriyor. <gülüyor> Eğer insanı e, Akıl sahibi bir hayvan olarak tanımlayacaksam bu ikisini ayrı ayrı düşünmek zorundayım bu iki mefhumu. Akıl sahibi insan ve dolayısıyla genusun bütünü, türün bütünü hayvan. Ayrı ayrı düşünüp kanıtlarını ayrı ayrı getirmem gereken bir silojizm, bir tasım mantığıyla işleyen. Dolayısıyla birisini önce düşünüyorsun, ondan sonra zorunlu olarak ötekini düşünüyorsun, ondan sonra sonuca varıyorsun. Böyle tanım olmaz diyor. Çünkü Descartes'in aradığı şey kesinlik, certitude dediği şey, certitude. Kesinlik de şu demek. Bir çırpada bütün düşüncelerim bir anda e, olup bitebilmesi. Du e, kuşku duyuyorum. Bu aynı zamanda e, düşünüyorum demektir. Düşünüyorsam bu aynı zamanda varım demektir. E, farka dikkat edin. E, bir tür estetik duyu farkıdır. Ayrı ayrı düşünmüyorsun artık şeyleri. Bir çırpıda bütün düşünce çıkabiliyor bir varoluş süreci içerisinde. Düşünce varoluş sürecinin yerini alabiliyor. Artık nesneler düşünülebilir ayrı ayrı nesneler değil de bir çırpıda çıkan duyulur kavra kavrayışlar. Dolaysız e, kavrayışlar. Kogito'nun ana formülü işte bu. E, peki bu ne anlama geliyor yani bütün Mesela niye bu kadar bulaşıyor acaba? Lamborghini'de bu, kavgito. Öncelikle tanımın tanımını değiştirmek için. İkincisi düşünceye ya da düşünceyi düşünülebilir kılan başka bir şeyin var olabileceği düşüncesini üretebilmek için. Yani düşüncenin içinde geçeceği bir kap lazım artık. Düşünce aşkın bir şey değil çünkü keplerden sonra. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde oluşabilecek ee, bir şey, bir, bir konuya dair bir fikir, dair bir fikir, bir şeye dair bir fikir ki bunlara idea e, denilirdi eskiden beri. Eğer düşünce böyle bir kap içerisinde e, gerçekleşiyorsa gerçekten onun içinde bir çırpı da var olmalıdır. Hepsi aynı anda var olmalıdır. Bu ilişkiye, düşünceler arasındaki bu ilişkiye artık çıkarsama demiyor. Hmm. Implikatio diyor. Gerektirme, zorunlu kılma. Yani... E, eğer kuşku duyuyorsam zorunlu olarak düşünüyorumdur. Düşünüyorsam zorunlu olarak varımdır. Artık Spinozanın daha sonraki formülüyle partes intra partes yani parça parça içinde oluşan bir dünya var. Kılıf sürekli olarak kılıflar halinde örgütlenmiş konsentrik şeyler, eşmerkezli sarmalar halinde örgütlenmiş, sıkı, son derece sıkı bir dünya var. E bu dünyayı tanımlayan ne olabilir? Ortak parametre nedir? Ne diyordu? Ego, Kogito. Ergo demek ki. Ego. Hı? Tabii ben. Ortak parametre ne olur burada? Ben düşünüyorum, ben kuşku duyuyorum. Ben varım. Eski dünyanın hiç öyle ben var mıyım türünden bir sorusu yoktu. Çünkü böyle bir parametreye alınmamıştı bütün bir çırpıda oluşabilecek. Düşünceler. Yani kafatası yoktu eski düzen. Öyle, öyle bir şey. Kafatasının içerisinde geçmiyordu düşünceler. Düşünceler ideal formlardı. Aşkın, transondantal e, biçimlerdi. Descartes'in Descartes kogitosuna falan e, ciddi itirazlar hemen çağdaşlarından geldi zaten. E, önce Spinoza, Leibniz... Spinoza'nın tutumu şeydir. Onda da bir cogito prensibi var ama o böyle etikasının bir yerinde insan düşünür deyip geçiyor. Yani ses tonu önemlidir felsefelerde. Yıkılıyor mu burası? <gülüyor> Öyle bir şey var mı? var <gülüyor> mı? Anlaşılan Spinoza için Descartes'in bu büyük e, öznellik buluşu o kadar önemli e, değilmiş. İleride e, estetik konusuna daha fazla girmeye başladığımızda ilgileneceğimiz Leibniz e, ise e, yine benzeri bir ilişki e, çerçevesinde bu e, aynı eleştirileri e, yöneltiyordu ama esas eleştiri kogito kavramını düşünüyorum kavramını yani bu öznelliği e, korumayı amaçlayan bir düşünürün Kant'ın e, yaptığı şeydir. Kant e, Descartes şöyle diyor tamam kogito kuşku duyuyorsun zorunlu olarak e, düşünüyorsun Zorunlu olarak varsın. Buna tamam ama sen aynı zorunlulukla ben düşünen bir şeyim diyemezsin diyor. İkisi arasında bir fark var diyor. Ha. Kogito kavramının başkalaşması gerekir. Farklı bir öznellik anlayışının kurulması gerekir. Çünkü sen düşündüğün için varsın ile var olduğun için düşünüyorsun arasındaki düşünüyorsun. Farkı hiçbir zaman açıklama şansın yok bununla. Aynı zamanda insana bir şey diyerek şeyler arasında e, aynen eskilerin yaptığı gibi aşkın bir form, biçim yaratıyorsun. Cümlelerin türleri ve bağlanışları aynı türden değil, aynı biçimde değil, dikkat ediyor sadece. En son çıkarım. Demek ki ben düşünen bir şeyim. Res, cogitans. Bu aynen şey gibi bir terim. Ee, i̇nsan düşünen hayvandır, akıllı hayvandır türünden. Ama insan bir şey olmayabilir. Ee, demek ki şeyle birlikte bu süreç içerisinde Kepler'in falan filan, astronomideki Newton'un, özellikle Leibniz'in Sonsuz küçüklükler hesabında bu kesitleri sonsuzca birbirine yaklaştırma e, faaliyetleri e, diyelim. Ve son olarak e, Descartes'in e, bu öznelliği çok aşırı bir güçle e, vurgulayışı ve bunun alt, arka planında elbette ki e, yatan e, toplumsal, tarihsel bir sürü gelişme bizi belli bir noktaya götürüyor ayrıcalıkla anların kaybolduğu tümüyle mekanik yasalara göre işlediği varsayılan bir dünyada yaşayacağız sanat da bunu yapacaktır ahlak da bunu yapacaktır felsefe de böyle düşünecektir. Bilimler zaten öyle varsayıyorlar. Ee, dünyayı ve e, toplumlar da bu program üzerine inşa edileceklerdir. Yani modern toplum aygıtları modern iktidar aygıtları e, böyle bir e, düşünce sistemi uyarınca e, inşa edileceklerdir. Şimdi çok pek fazla vaktimiz olmaz diye daha e, e, bundan sonraki şeye fazla geçmek istemiyorum. Soru falan varsa onları. Ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa. Onu konuşalım. Açık olmayan bir yer yok. Değil mi? Her Biz... yani biraz öznerikten biraz daha bahsettik. Dekart bağlamında. Dekart bağlamında. Yani Dekart'ın de, öznelliği formüle edişte bir başarısızlığı söz konusu. O, oraya getirmek istemiştim. Şeyi. Çünkü bütün o cogiton zinciri içerisinde kırması gereken yeri en esaslı noktada kıramamış. Yani öznelliğin yaratımı için gerekli olan kırma noktasını Kant'ın eleştirdiği noktayı insanı bir şey haline sokan noktayı kıramamış o başarısızlığı. Çünkü dikkat edersen bütün bu bağlanmalar içerisinde bu emplikasyon içerisinde bu gerektirme bağı türü içerisinde Dubito ergo cogito diyebiliyorsun ama yani kuşku duyuyorum öyleyse düşünüyorum diyebiliyorsun bir parçada, bir çırpıda. Ee, düşünüyorumdan varıma varabiliyorsun ama var olmaktan düşünen bir şey olduğuna varamıyorsun. Çünkü bu sefer eskilerin düşündüğü biçime var, düşüyorsun yine. Aşkın formu var olan ve şey olan ideal bir form düşünüyorsun Kant'ın eleştirisi buydu Kartezyen yani, yani Kogito'nun hatası diye düşündüğü şey Kant üzerinde duracağız çünkü estetik meselelerinde doğrudan doğruya resmi düşünürlerden birisidir yani her felsefe dersinde estetik Kant estetiği konuşulur. ki, ondan sonra Kant'ınki. Ondan sonra da bir şey konuşmaya gerek kalmaz. Ondan sonra düşünür yani filozoflar değil, düşünen insanlar konuşulmaya başlanır. Peki estetik konuşmaya niye gerek var? <gülüyor> estetiği konuşmaya mı? Ya, estetik kavram niye gerek? Estetik nosyonu yani yanlış hatırlamıyorsam Kant öncesi Vahmga ortaya attığı bir şey Yunanca'dan türetmiş bir Alman düşünür yani ilk telaffuz eden o estetik sanatla ilgili olarak estetiği tartışmak Terim'in kökeni Yunanca'da şey hissetme demek sadece ha isteğsiz hissetiş demek yani Sens sensibility, sensation ee, demek. Bu nasıl bir şeyden geçip de Baumgartner'in düşüncesinde e, şeye girdi anlamıyorum. Ee, estetiğin tartışılması ee, da temel bir kategori haline ee, geldi. Baumgartner'dır yine bu mühümesis nosyonu falan filan tekrar bulup e, devşiren estetik amaçlı olarak e, düşünmeye girişen. Mimesi pl Platoncu bir nasyon çünkü. Var başka soru ya da koment? E, özneyi aşmıştır, mü? özneyi e, Kant kurmuyor tabi ne var bir kelime de var bir cümle de var bir cümlenin içinde var dışında var ha.